Ben bir adlar konusunda birkaç bir soru soracaksın da. Buyurun dinliyoruz. E şimdi e, e, e, yani yakından yaklaşalım. Birbirimize başlayalım. Şimdi e, camilerde veya belediye salonlarında bilmem nerede, e, millet kandilere kutlanıyor. Şimdi evet. onlara gidip abdestsiz varıp orada kandil kutlamaktansa evde iki dekat namaz kılmak onun daha sevap cevap değil mi? Bir, bir de bu bidatlar konusunda Diyanet neden halkı aydınlatmıyor? Evet. Yönetelim inşallah bidatlar konusunda aydınlatıp aydınlatmadığını da hasreten soracağım. Afiyet diliyoruz efendim. Kayseri'ye selamlar. Evet kıymetli hocam. Buyurun. Yani bu kandiller e, münasebetiyle özel günler kutlamaları mı soruyor? Evet. Yani bunların aslında biraz da şöyle bir şey var. Herhalde bu Mevlüt kandillerinin, kutlu doğum programlarının Hı. yapılmasının evet. bidat olduğu noktasında son zamanlarda sizlerin de malumu bazı görüşler ortaya atılıyor. Yani bunları yapmaktansa evde iki rekat namaz kılmak daha mantıklı değil mi? Ya da evet. hocamız ne takdir eder? Evet bidat kavramı tabii iyi idrak edilmesi gereken bir kavram. Yani dinin aslında özünde olmayan şeyi o dindenmiş gibi, dinin azısındanmış gibi ortaya çıkarmak veya koymak değil mi? Peygamberimiz bu konuda bizim dinimizde olmayan şeyi icat eden kimse bidat diyoruz buna ihtas diye tabir etmiş, ben ah diye başlıyor. Reddun fehveret bu reddolur. Elbette dinin aslından özündenmiş gibi bu kandel kutlamasını bilen veya bunun dinin aslı gibi olduğuna inanan kimsenin bu tutumu yeniden yanlıştır. Evet. Peygamberimiz ve sahabileri böyle kandil günlerinde, gecelerinde bizim yaptığımız manada bir kutlama yapmış değiller. Böyle bir kaynaklarda bilgi göremiyoruz. Ama Peygamberimiz işte mübarek geceleri değerlendirme hususunda bizlere tembihatta bulunmuş. Evet. Bunlardan birisi de Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan akşam, Cuma git istiyoruz değil mi? Efendim üç aylardayız. Allah mübarek kılsın. Bütün memleketimiz, millet varlığımız ve dünya Müslümanları için hayırlara vesile olsun. Amin. Ramazan da yaklaştığını haber veriyor değil mi? Recep, Şaban ve Ramazan. Aslında ben şöyle söylüyorum evet. hocam, kandiller Ramazan-ı insanı motive ediyor. Tabii onun yani gönül dünyamızı Ramazan-ı Şerif'e hazırlıyor. Hem ruhen hem bedenen Ramazan-ı Şerif'e bir şekilde hazırlanıyoruz. O yüzden buna bidat gözüyle değil de Tabii. yani burada Müslümanların biraz daha e, pozitif manada ısındırılması adına ben böyle şeylerin yapıldığı kanaatimdeyim. Yani bunu bidat olarak değerlendirmek de pek doğru değil herhalde. Tabi bidat değil daha ziyade ibadet anlamında. Mesela bazen soru gelir bizlere. Efendim Recep namazı, Recep ayı namazı nasıl kılınır? Recep ayı namazı diye bir münhasıram. Bu isimde bir namaz yok. Hı hı. Peygamberimizden mervi kaynaklarda böyle bir namaz yok mesela. E bu nedir? Recep ayı namazı. Bu bidattır. Ha Bu bidattır. Ama bu mübarek aylarda işte e, üç ayların ilki olan Recep'in ilk cuma akşamı. Cuma akşamları zaten mübarektir. Hele üç aylar mübarek. Bize Ramazan ayını hatırlama, ona hazırlanma o manevi havaya, atmosfere girme e, bilinci veriyor. Dolayısıyla bu e, günleri değerlendirelim. E, camilerde ne yapalım? E, daha çok tesbihat yapalım. Tezkirat yapalım. Daha çok e, ibadet yapalım. Müslüman her geceyi Kadir gibi bilmeli zaten. E, bu esnada bizim örfümüze de yerleşmiş bir mevlid uygulaması var. Süleyman Çelebi'nin e, Allah ondan razı olsun yazdığı. Vesilet-ül Necat nasıl başlıyor? münacatla Allah adın zikredelim ve velâ diye başlayan Peygamberimizin dünyaya gelişini, teşriflerini, veladet, merhaba, işte miraç, miraça çıkış, vefat bahri gibi. Kısa bir İslam tarihine de bizi götüren. Yani orada biraz da siz hatta tabi. mesela veladet bahri biraz daha... Peygamber Efendimiz'in doğumunu anlatırken orada bir ufak bir siyer bilgilerimizle evet. de tazeliyoruz değil Tabii. mi hocam hadiseleri tekrarlıyoruz falan. Akıcı, lirik bir şekilde yazılmış bir şiir ve bu toplum vicdanında markez bulmuş. törenlerde okunuyor, okutuluyor. Ha bunu dinin aslıdır gibi görmek doğru değil. Evet. Ama bu insanların işte kaynaşmasına, Resulullah sevgisinin e, Allah'a olan için. bağlılığın daha da artmasına insanlarda toplu birlikte bunu söylemek bu esnada tabi Kur'an okunuyor zikirler ediliyor salatu selamlar çekiliyor, dualar ediliyor hayra da vesile oluyor değil mi? Dolayısıyla bunlar sonuçları bakımından değerlendirilmeli, hayra da vesile oluyor. İnsanlarda bunu dinin aslı gibi görmüyorlarsa bir mahsur yok belakis fayda var. Evet. Yani sadece merit törenleriyle bağlı kalmış kesimlerimiz var e, dini hayata o şekilde de değil. E, o da değil tabii. Yani. Ama evet. e, bunu da tamamen e, kaldırdığınız zaman o insanların iyice e, bağlılığı ne olacak? E, ortadan kalkmış olacak. Dolayısıyla kandil gecelerinde israfa düşmemek, dinin haram saydığı, günah saydığı tutunma ve davranışları yapmamak kaydıyla mevhut okutulmasında, insanların bir araya gelerek e, tesbihat yapmasında, dua etmesinde bir sakınca yok. Evet. Veyahut da mübarek gecedir diyor. Evde hanımlar bir şeyler bir şey ikram ediyorlar. Bunda da bir sakınca yok. Yapılabilir. Ee, i̇nşallah bu dediğimiz çerçevelere riayet etmek şartıyla. E sonra Berat Kandil'i var değil mi? Şaban'ın 15. Gidesi. Buna matuf hadisler var. Mübarek zamanlar. Bazı zamanlarda bazı zamanlardan Cenab-ı Allah üstün tutmuş değil mi? Cuma günleri, akşamlar. Bayram, Ramazan gibi Miraç mesela. Kur'an'da İsra suresi cildesi var. Ee, diğer taraftan Kadir gecesi, Kadir suresi var. Yani. Burası da bu, bu gecelerde değerlendirmek. ve idrak edelim. Ama muhasebeye de vesile oluyor zaten. Çünkü insan zamanın akışına kendisini kaptırıp gidiyor. Hele günümüzde insan çok meşgul. Sosyal medyada, sanal alemde, internet ortamında vesaire derken bir de iş temposuna kendisini kaptırıyor. Daha çok kazanayım, şunu da elde edeyim, şunu da yapayım, şunu da çalışayım derken ahirete de çalışmayı ihmal edebiliyor. Bu zamanlar kandil geceleri, işte mübarek günler, geceler bize ebediyetimizi hatırlatma babında bir ihtar inşallah. E, bu gecelerde daha çok kendimizi hesaba çekelim. Arınmaya vesile olursa, ibadete İdrake komşuları daha çok hatırlamaya, Rabbimizi Rasulullah hatırlatmaya daha çok vesile olursa inşallah değerlendirilmiş olur.